Çıkkası Kainat, bugün 9 Ocak, Çarşamba, yıl 2013, ay 1, gün 9, Kasım 63 1434, hicri Sefer 27, 1428, Vumi Aralık 27 Enerji Tasarruf Haftası Günün Şiiri Birlikte mısralar düşünüyoruz ama iyi ama kötü Boynun diyorum, boynunu benim kadar kimse değerlendiremez bir mısra daha söylesek sanki her şey düzelecek. İki adım daha atmıyoruz. Bizi tutuyorlar. Böylece bizi bir kere daha tutup kurşuna diziyorlar. Zaten bizi her gün sabahtan akşama kadar kurşuna diziyorlar. Bütün kara parçalarında. Afrika dahil. Gün tarihi 24 yıl önce bugün şair Cemal Süreya İstanbul'da vefat etti. 1931 yılında doğmuştu. Yeni şiirin modern ressamı diye, diye de tanınır. Demin okuduğumuz dizeler Cemal Süreyya'nın Üvercinka adlı şiirindendir. 49 yıl önce bugün 9 Ocak 1964'te edebiyatımıza pek çok ses veren Halide Edip adı var. İstanbul'da vefat etti. Pek çok eser veren. Günün malumatı Ocak ayında dünden devam. Ahır ve kümesler. Havalar soğuk olduğu için hayvanların yattıkları yerlerin yağıştan ve soğuktan korunmasına dikkat edilmelidir. Ahır ve kümesler havalandırılır. Tavuklara yumurtlamaları için çavdar ve kara buğday verilir. Devamı yarın. Yemek Listesi Gün 9 Nohutlu Paça, Zeytinyağlı Pırasa, Salata, Meyve Büyük, Büyük saatli, saatli Marif Takvimi, takvimi. Had to get the train from hot summer flats. You never knew that that I could do that. Just walk in the day. A man lost in time Near Cardeve Just walking the dead Thousand people, crossbars of blue. Fingers are crossed, just in case. Walking the dead. Oh. Uh -huh. Herkes Açık Radyo Burası 94.9 Açık .com ve Açık Gazete başladığı haftanın üçüncü Açık Gazetesinin, gazetesinin açılışını yaptık. Ömer Madra Can Bil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz her zaman olduğu gibi. Günaydın. Günaydın. Evet dün çalma fırsatımız olamamıştı. David Bowie'nin 66. yıl dönümünü biz başka şarkılarıyla kutladık ama kendisi... Hayranlarını 10 yıl sonra yeni bir single çıkararak dünyaya e, bir ben hala varım ve bayağı iyi durumdayım. Mesajı da vermiş oluyordu. Biz de bir gün gecikmeyle yakaladık. Birkaç saat farkıyla kaçırdık aslında. Ve Where Are We Now adlı bütün her yerden de bilgisayarlardan insanların serbestçe indirebileceği bir şey armağan vermiş 66. yıl dönümünde. Yeni şarkısını Where are we now? Onu çalmakta. Biz de birazcık gecikmeyle de olsa yetişmiş olduk. Kervanı yakalamış olduğumuzu ümit ediyoruz. Evet, tarihte bugün neler olduğuna bakalım. 1349'da 1349'da İsviçre'de Bazel'de yaşayan Yahudi nüfus İsviçre'de şey Yahudi nüfus o sırada Kara Ölüm diye adlandırılan veba salgınının e, sorumlusu olduğundan şüphelenildikleri için Yahudileri bazı evde bir araya toplamışlar ve yakıp imha etmişler. Hı. Bu 1349 senesinin bir haberi. Ee, 1905'te bugünse ta, Julian takvimine göre. Ee, o sırada kullanılan e, Rus işçiler bir kış sarayına bir yürüyüş düzenli protesto ediyorlar ve Çar askerleri tarafından da e, kurşuna diziliyorlar bir anlamda ateş açılıyor ve kanlı pazar diye adlandırılan bir olay yani diyor ondan sonra da gerisi Batılıların da söylediği gibi Tarih oluyor çünkü 1905 devrimi Olacak ondan sonra da 1917 devrimine de Geçecektir Bolşevik devrimine de Dönüşecektir 2004'te de Bir şişme bot Arnavut Göçmenleri Karaburun yakınlarında Eee Bot bozuluyor Brindisi'ye İtalya'ya giderken ve hava şartlarının kötülüğü nedeniyle 28 kişinin öldüğü haberi vardı. Bunun sonraki yıllarda defalarca başka yerlerde benzer şekilde tekrarını göreceğiz. Böyle tarihteki haberlerde. Tarihte bugün olan haberlerde. Şimdi bugünkü haberlere geçelim. Evet bir ölüm haberimiz var. Ee, Ağır Roman adlı kitabın yazarı herkesin bileceği üzere, çoğu insan bileceği üzere. Metin Kaçan, aynı zamanda Fındık 8, fındık Servantes'i yeğeni, Adalara Vapur gibi birçok kitabın yazarı Metin Kaçan, Boğaziçi Köprüsü'nden atlayarak intihar ettiği haberi geldi. Ee, i̇lk yazıları 1985'te Gırgır dergisinde yayınlanan Kaçan daha sonraları Leman, Ustura Kısa e, Mizah Kültür, Aman gibi mizah dergilerinde de Jack Laban, Andante gibi takma isimlerle yazılar yazmıştı. E, Kaçan'ın Boğaz Köprüsü'ne atlayarak intihar edildiği söylendi. Ve Kaçan'ın abisi e, bir diğer mizahçı mizah yazarı Hasan Kaçan da bu e, haberi doğrulamış. Evet. Böyle Durdu bir haberle başladık aslında bir çeşit özet yapmaya da çalışabiliriz çok büyük ölçüde büyük muazzam bir iklim problemiyle iklim kriziyle karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha ortaya koyan belirleyen çok önemli gelişmeler oldu bir bir ardından kısaca onları. Evet, yurt genelinde soğuk havalar devam ediyor, kar yağışı devam ediyor. İstanbul, Konya, Düzce, e, Aksaray, Bartın, Nevşehir, Kars e, ve Bursa'nın bazı ilçelerinde bir gün okullar tatil edilmişti. Samsun ve Gümüşhane ise iki gün süreyle okulları tatil etmiş. Kar yoğun bir şekilde yağmaya devam ediyor. İstanbul'da şimdilik durmuş, durmuşa benziyor e, kar evet. yağışı fakat... Ama evet, bir sürü de trafik evet. Birçok trafik kazasına da yol açtı Küçükçekmece'de otobüs şarampola Yuvarlanıp yaklaşık 30 kişinin Yaralandığı Bolu'da da Bir kayan yolcu otobüsünün Bariyerlere çarptıktan sonra Devrilmesi sonucu bir kişinin Öldüğü 10 yaralı olduğu Yozgat'ta bir otobüs devrilmesi 26 yaralı var İnegöl'de de zincirleme trafik kazası 6 yaralı Ama dünyadan asıl haberlere bakılacak olursa bir süreden beri takip etmeye çalıştığımız Avustralya'daki orman yangınları wildfire diyorlar tam yalnız orman değil oranın o iklimine özgü bodur ağaçlarında içine aldı muazzam yangına ya yani Avustralya tarihinin şimdiye kadar gördüğü hatta büyük farkla gördüğü en Korkunç sıcaklar ve yangınlar devam ediyor. 130'un üzerinde New South Wales eyaletinde yanmakta. Avustralya'nın 5, 6 eyaletinden 5'inde de yangın var. Yani ülkenin neredeyse tamamı bir cehenneme dönmüş vaziyette. İnanılmaz görüntüler var zaten ve 50 dereceye. Kadar yükseldiğini belirtiyorlar sıcaklığın elli hava sıcaklığın orman yangından bahsetmiyoruz hava, Hayır, sıcaklığından hava sıcaklığından bahsediyoruz orada güney yarı kürede şey zaten yaz mevsimi ama bütün bu yıllardır yapılan yayınlar bizim de Naçizanne takip etmeye çalıştığımız yayınların Gerçekten de ne kadar gerçek olduğu ortaya çıkıyor. Evet. O kadar sıcakmış ki e, şeyler e, skalayı değiştirmek zorunda kalmışlar. 50 derecenin üzerine çıkınca kayıtlı dereceler şimdiye kadar e, limit zaten 50 dereceymiş. Yani 50 derecenin üstünü gösteren bir skala yokmuş Avustralya'da. Şimdi 54'e çıkartmışlar ve daha da acayip bir şey var. Bu meteoroloji haritaları var ya renklerle gösteriliyor. En evet, sıcak yerler koyu koyu kırmızı, evet. kahverengi. Şimdi yeni bir renk eklemişler. Derin e, ya da koyu mor. En sıcak yerleri göstermek için. Kor, kor, evet, kor ateşin içindeki. Evet, kor ateşin içindeki şey. Deep purple belki bir deep purple çalmak lazım. İronik sayılmazsa eğer bu. diye muazzam bir felaket yaşanıyor koyu morla beraber ve iklim değişikliği şu anda gezegenin üzerinde olan e, geri döndürülemez noktaya hızla yaklaşıyor diye açıklamalarda yapılmış biz şeyi geçtik diyorlar e, mesela iklimle ilgili e, kuruluşlarda çalışan yetkililerin bir kısmı bilim mesela ee, i̇klim değişikliği üzerinde Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde çalışan Liz Hanna Sağlık bölümünü yöneten bir kadın The Age dergisine bir röportaj vermiş, mülakat vermiş Ve e, insan e, medeniyetinin geleceğinin tehlikede olduğunu görmek için buraya, yani bunları görmek yeterli Diyor ve çok artık iyi Hoş lafları Hoş güzel sözlerin zamanını çok geçtik Ve nazik bir şekilde Kamuoyunu korkutmadan Konuşacak zamanda geçtik Benzersiz beşi, eşi, eşi benzeri görünmemiş ee, Yeni aşırı sıcaklar Artık ...zamanın ne kadar daraldığını da gösteriyor demişler. Evet yeni, eşi benzeri görülmemiş dediniz ama... ...bundan sonra artık benzeri görülebilecek felaketlerden de bahsediliyormuş Avustralya'da. Ee, Avustralya Meteoroloji Bürosundan yetkili David Johnson yaptığı açıklama böyle. Yani buna alışın diyor, bu havalara alışın. Yani Christmas'ı da bu sıcaklıkta, bu yılbaşında bu sıcaklıklarda geçirdik... ...ve daha da sıcak olacak, bu gibi durumlara alışmak lazım diye... Ee, Sydney Morning Herald'a verdiği açıklamasında söylemiş. Evet. E, no yeni normaller. Sizin de söylediğiniz gibi. Yeni şeyde, normaller yeni ama normaller. yani hakikaten e, insan e, gördüklerine inanmakta güçlük çekiyor. E, belki de şaşırtıcı değil ama George Monbiot da yazmış. Avustralya dünyanın en büyük kömür ihracatçısı. Yani bu da en yoğun karbonu içeren fosil yakıt ve aynı zamanda da çok büyük bir tüketici tabi Avustralyalılar ortalama Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarından biraz daha fazla karbon yakıyorlar ve Britanya'dan ve Avrupa'nın ortalamasından da neredeyse iki kat fazla yakıyorlar ve dolayısıyla hayat tarzının tamamen değişmesi gerekecek tabi James Hansen'da zaten geçen yıl Uluslararası Uluslar Akademisi yayınında *Proceedings of the National Academy of Sciences* da yazdı, yazıda yazdıkları yazdı arkadaşlarıyla 1980'den öncesine göre 50 kat katlık bir aşırı sıcak olaylarının 50 kat attığını ispatlamışlar ve göstermişlerdi harita üzerinde yani 1980 öncesinde. 0 onda bir ila %0-10'da 2 dünyada 40 yıl kadar önce aşırı sıcak yaz sıcaklarının görülmesi böyle oluyormuş şimdi %10'a çıkmış durumda yani 50 kat ve bu da tabi çok önemli bir uyarı getirmişti standart sapmalardan çok daha fazla 3 standart sapmadan ...daha fazla 1951-80 baz alınırsa taban alınırsa o dönem yani e, Avustralya'nın şu anda aşırı sıcak bir istisna oluşturduğu apaçık ortaya çıkıyor. Fakat tabii mesela muhalefet liderleri e, Tony Abbott yoktur bilim böyle bir şey göstermiyor çok tartışmalı demiş. Zaten böyle olsaydı hep böyle konuşan bir adam. Tony Abbott, ...Eğer insan kaynaklı... ...karbondioksit söyledikleri gibi... ...pek çok insanın söylediği gibi olsaydı... ...o zaman niye 1750'den beri... ...sürekli doğrusal bir çizgi olarak... ...artmıyordu diye... ...demagoji yapan birisi... ...ve... Bu, bu ...çok iklim değişikliği... ...konusundaki inkarcılık... ...neredeyse Avustralya'da... ...bir milli spor... ...derekesinde deniyor... Andrew Bolt ve Ian Plimer gibi isimler de tam bir hayatlarını bir kariyer yaptılar bundan diyor. The Australian gazetesi de Rupert Murdoch'un işte basın imparatoru diye adlandırılan Rupert Murdoch'un o kadar bilime aykırı pozisyonlar alıyor ki gazetesinde bazen İngiltere'deki en feci yayınları yapan Sunday Telegraph bulvar gazetesini bile dünyanın en ciddi en Gazetezi bilimsel hali gazetesi haline getiriyor. Aklın sesi haline getiriyor. <gülüyor> Sağduyunun diyor. Ve Avustralya'da asıl problem şu tabii. Yani bütün kurucu mitosları bütün üzerine kuruldu kendi yaratılış mitoslarımızı da gözden geçirmemiz lazım diyor. Avustralya bir fırsatlar ülkesi. Burada büyümenin kalkınmanın önünde bir tek şey vardır ne kadar hızla tek limit bizi sınırlayan doğal kaynakları ne kadar hızla çıkarabileceğimiz onunla sınırlıyız diye. Yani altına hücum sürekli bir altına kömüre petrole hücum şeklinde geçiyor. Bu da aslında yani yeni bir politikanın zamanıdır. About ne dedi diye baktım. Tabii ölenlere ve evleri yananlara çok üzüldüğünü belirtmiş. Ölen yok galiba da. Yani bu yangından etkilenenlere üzüldüğünü belirtmiş. Ama tek kelime söylememiş tabii. Şeyle, küresel iklim değişikliği ve küresel ısınma üzerine. Ama Avustralya'nın yeni normali, yeni havası, yeni bir politika. Yani bu varoluş tehdidine bir ölçüde artık son şansı kullanmak üzere bir meydan okuma getiriyor diyor. Öbür taraftan tabii yani aklın hayalini alamayacağı mazalarlar var. 45 derece mesela da yaşadığını söyleyen birisi var. Ben asıl İngiltere'den geliyorum. Britanya vatandaşıydım. Buraya yerleştim diyor. Hayatımda hiç görmedim böyle bir sıcak ve ...duman... ...dumandan da bir yer görünmüyor... ...penceremden bakınca demiş zaten... Ee, ...bugün biraz daha havanın... ...iyi olacağı belirtiliyor ama... ...yeni endeksler eklendi... ...bu kontrol altına... ...alınmış filan değil... ...evet Tazmanya bölgesinde... ...50 bin... ...hektardan fazla ormanlık alan ve tarım ...marazisinin... ...cuma gününden bu yana yandığı söyleniyor... Ve sıcaklıkların 45 dereceyi bulduğu e, ben 50'yi de gördüm ayrıca 50, evet, evet. muazzam ee, bölgede polisin ve güvenlik etkilerinde sürekli uyarıları varmış insanlar da kaçmaya çalışıyorlar tam anlamıyla kaçmaya çalışıyorlar hem yangınlardan hem bu aşırı sıcaklardan ötürü kaçmaya çalışıyorlar evet bir yerde yani BBC News'dan aldığım bir haber 50 derecenin de ...görülmüş olduğunu gösteriyor ki... ...onun için zaten 54'e evet, çıkartmışlar evet. işte... Evet. ...indeksi değiştirmek zorunda kalmışlar. Şimdi e, bir de... E, ...Çin'e geçelim oradan da. Bir diğer kömür üreticisi ve tüketicisi... ...şampiyonunuz olan... olan ...Çin'e geçelim evet. Kaç derece... ...görülmüş orada? Burada galiba yangınlar yok. Hayır soğuk var. Soğuk var. 50 derece. Eksi elli sıfırın yani. altında elli derecede Çin'de gelmiş. Ya aralarında bir deniz var baktım ben harita. istersen bir Google World Map'ten bak. Göktürk'ten bakıyorum ben artık. Aha Göktürk'ten evet. bak daha iyi zaten. Göktürk 2'den ama. 2? 2 attık mı? Göktürk 2. Atılan oydu zaten. 2 miydi o? <gülüyor> Kaçırmışım ben hala birdeyim o zaman güncellemem lazım. Evet işte orada da eksi 50'den bahsediliyor. 770 bin kişi iç Moğolistan bölgesinde etkilenmiş. En az 2 kişinin öldüğü 180 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvanın telef olduğu haberi var. 180 bin hayvan. Evet ve 770 bin kişi etkilenmiş. 37, pardon 3700 kişi de tahliye edilmek zorunda kalmış soğuklardan ve bütün en az 28 yıldan beri görülmüş en soğuk durum bu da ve Moğolistan'da da zaten şey Çin'de değil 50 derece 43 derece şeyde görülmüş Çin'in Siberiye ya yakın kesimlerinde. Moğolistan'da görülmüş 50 derece Şinhua Haber Ajansı Ulan Bator'dan başkentten bildirmiş Eksi 50'den bahsediyoruz Yani karşılıklı Artı elliden, eksi Kutuplar arasında evet. bir durum var evet, Çin'deki durum ilginç Ufak bir detayda ben yakalamıştım Bu buzlanma Aşırı yağışlardan ötürü Ortaya çıkan buzlanma durumu yüzünden Şandong eyaletinde Lais Hao Körfezi'nde bulunan Bin gemi mahsur kalmış hareket edemiyormuş Tabi donmuş sıkışıp kalmışlar Gemiler içinde. sıkışıp kalmışlar içeride Deniz ve, donmuş yani Evet 291 kilometre Buzlanmanın 291 kilometre Kare olduğu ve giderek artacağı Bildirilmiş ulaşımın zorlaştığı Ülkede Hunnan eyaletindeki Havaalanı yapılması için e, Havaalanına 140'tan fazla da uçuş Ertelenmiş e, Ve normal olarak da e, Sizin de biraz önce bahsettiniz Hava sıcaklıklarının eksi dereceleri bulan rakamlarından bahsediliyor burada da. Devam edelim iklim meselesiyle. Bunlar aşırı olaylar zaten Hansen ve arkadaşlarının raporunda açıkça da görülüyordu. Bu soğuk meselesinin de aynı oranda olmamakla beraber aşırı soğuk hava dalgalarının da katlanarak arttığını gösteren iklimin dengesini tamamen. Kopup gitmiş olduğunu gösteren bir şey. Avustralya'dan bahsettik. Çin'den bahsettir. Her ikisi de hem üretici konumunda hem de tüketici. Avustralya'nın tüketiciliği biraz daha yok galiba kömür konusunda. Olmaz olur mu? İşte biraz önce söyledim. Amerika'dan daha fazla. Tüketimi mi? Üretimi Tüketimi. mi? Tüketimi. Ben şey olarak... Avrupa'nın iki galiba. katı adam boyu. Sen onu kaçırır mısın? Adam başına iki katından fazla tüketiyorlar kömürü. Kömür yakıyorlar baştan aşağı hem üretiyorlar hem yakıyorlar. Kömürden de bahsedebiliriz hem Türkiye'den hem de e, oldukça fazla haber de var Türkiye'de evet. Evet Türkiye'de de e, yani herhangi bir şey e, bu konuda e, olabilecek bütün konularda konuşuyor yetkililer e, ve tabii çok haklı önemli meselelerde de konuşuluyor yani işte Kürt meselesi özellikle 30 yıldır kimine göre 40 kimine göre 50 bin kişinin canını almış bulunan korkunç bir savaş durumunun durdurulması filan ama bunların bunların dahi gölgelenebileceği varoluşsal bir krizden tek kelimeyle bahsedilmemesi de inanılmaz bir şey sadece Milliyet Gazetesi bu küresel iklim değişikliği konusunda bir diziye başladı. Önemli bir Berberos Çetin'in yayınladığı ve büyük bir felakete doğru hızla yaklaşmakta olduğunu gösteren bir yazı dizisi Profesör Çetin'in. Bugün ikinci gününde de yazılıyor. Onu Profesör Çetin'le konuşmayı... ...Açık Yeşil programında... ...3 ile beraber yapacağız... ...biz şimdi onu bırakıyoruz ve... ...çok günün en önemli... ...haberlerinden birine daha... ...Amerika Birleşik Devletleri'ne geçelim... ...gene iklimde kalalım... ...evet ama kömür haberini de unutmayalım... ...çünkü ha, evet. Türkiye'deki bu... ...Zonguldak-Kozlu'da meydana gelen kömür... ...madendeki patlamada... ...yetkililer yüz bin, yüzlerce kişinin ölebileceğini... ...faciyadan çok ucuz kurtulduğundan bahsediliyor... ...Bakanlığın bazı açıklamaları var... Biz para cezası kesmiştik zaten diye konuşmuştu bakanlıkça yapılan açıklamada. Bununla alakalı da ilginç... Detaylar var hem taraf gazetesi hem de Milliyet gazetesi bu kömürle kömür madeninde meydana gelen kazayla alakalı bazı detayları manşetten ele almışlar. Evet yani tahammüden madenci cinayeti diye de veriliyor çünkü hayati risk olduğu müfettişler tarafından konulmuş metan gazının boşaltılması için uderde derlerdi eskiden yeterli sondaj yapılmamış ama maden kapatılmamış. Çünkü ana amaç yani ne görsel ısınma ne iklim değişikliği sadece daha çok kömür, daha çok büyüme, kalkınma ona yönelik bir anlayış var. Evet Avustralya ve Çin'de de bunu gördük galiba. İlk emarilerinde, ilk değil devam eden emarilerinde gördük. Bugün eksi elliden artı elliye geçen hava yani, iki, sıcaklıklarını gördüğümüz haberde. Ikisini. Aynı Aynı anda. Bir de şeyden de bahsedelim. 2012... E, Amerika Birleşik Devletleri satında e, gelmiş geçmiş büyük arayla en sıcak yıl olarak ilan edilmiş, rapor verilmiş. Bu yani bir tarafta kuraklık, doğu tarafı da e, ülkenin büyük kısmı aslında kuraklıktan kırılırken... E, ...doğu yakası da Sandy adlı süper fırtınanın ya da Franke fırtına diyorlar ona anormal bir şey... Yani iki taraflı böyle çarpılırken bütün Amerika Birleşik Devletleri eyaletinde şimdiye kadar görülmüş en büyük sıcaklık ölçülmüş bu da. Ve büyük arayla açık arayla olmuş hatta bu konuyu Weather Underground diye bir siteyi yıllardır yönetmekte olan meteorolog Jeff Masters... Yani şaşırtıcı demiş bu yani Amerika Birleşik Devletleri büyüklüğünde bir yüzeyin yıllık ortalama'yı bu kadar büyük bir farkla kırması anormal bir şey hiç görünmemiş bir şey demişler yani Fahrenheit olarak 3 onda iki derece daha fazla kırılmış 20. yüzyıl ortalamasından. Yani 1998'deymiş en sıcak şey yıl Amerika'da şimdi onda 2 derece Fahrenheit ile kırılması görünmemiş bir şey deniyor. Tabii bütün dünyada böyle olmayacak çünkü Laninya denen soğutucu okyanus yüzeyindeki akım olayı düşürecek ama ilk ona gireceği şüphesiz 2012 yılının da ...ama zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...büyük çapta rekor kırmış olması bile... ...yakın bile değil diye... ...New York Times'da da Justin Gires'in... ...bir makalesi çıkmış... ...görülmemiş... ...bir sıcaklık diyorlar... ...son bir haber daha vereyim... ...ve kapatalım... Ee, ...yani kapatılacak gibi değil durum ama... E, ...müthiş bir rapor... ...daha çıkmış... E, ...o da bu Tar Sands diye sürekli olarak üzerinde konuştuğumuz katran kumulları mı diyeceğiz işte bitümen yani en kirli biçimi petrolün fosil yakıtların onunla ilgili büyük bir mücadele ceryanı diyor Keystone Excel boru hattının döşenmesi filan ve hatta yerlilerde First Nation denen yerli ahali de tamamen ayaklanmış durumda 11 iki gün sonra da büyük bir gösteri yapacaklar zaten ona da ayrıca geliriz fakat yeni rapor hem de hükümet bundan önceki zararlıdır filan şeklindeki raporları kanada beğenmemiş alın size fon adam gibi araştırın demiş ve bir bağımsız gruba araştırma vermiş nereden çıkarıyorsunuz bu kumulların bu kadar zararlı olduğuna taraflı falan diye. evet taraflı sonuçlar. Çünkü aslında doğal olarak birtakım çevredeki zararlı madde, ağır metallerin falan çıkmasını ve karsinojen yani kanser yapıcı maddelerin olmasını doğal elemanlardan geldiği yolunda raporlar da varmış. Araştırın demiş ve sonuç olarak gene Amerika'nın ve dünyanın en saygın dergilerinden biri olan Proceedings of the National Academy of Sciences'da çıkan bir rapor. Bütün olayı bitirmiş. E, dumanı tüten bir silah bulundu diyorlar. Yani endüstrinin bütün söyledikleri yalan. 2,5 katla 23 kat arasında toksik maddelerin ve e, şey, kanser yapıcı maddelerin arttığı yerine göre. Kimi yerde 2,5 kimi yerde 23 kat bu polisiklik, aromatik, hidrokarbonlar diyorlar. Ve dünyadaki en tehlikeli ve kanser yapıcı on madde arasındaymış. Yani şu önemli, hem kısırlığa yol açıyor, hem bağışıklık sistemini bozan hastalıklara, hem de balıklarda mutasyonlara böyle kafalarında bir şeyler çıkıyor filan. Ve sonuç olarak yalnız atmosfere değil, ...yani küresel iklim değişikliğine yol açan... ...korkunç bir şey olmakla kalmayıp... ...yerdeki insanlara... ...hayvanlara ve canlılara da... ...müthiş bir etki... ...yapan ekstrem... ...aşırı hidrokarbonlar... ...ve dünya yeryüzündeki... ...yani pardon... ...kıtadaki demiş... ...araştırmayı yapanlardan biri... ...pardon... ...araştırma yapanlardan biri değil... ...bununla mücadele eden aktivistlerden birisi... ...kıtadaki en yıkıcı projeyi söylederseler... ...ben de bunu söylerim demiş. Bu Katran Kumları projesi. Şimdi artık bilim insanları da şeyi söylemişler. Araştırmayı yapanlardan biri New York Times'a da bir açıklama yapmış. Ve yani ta 50 yıl öncesinden başlayarak araştırmışlar hükümet öyle demiş daha ilk şeylerden e, kumul endüstrisinin bu katran kumlu endüstrisinin ilk başladığı yerde Alberta'da ve hiç şaşırmadım e, bulgulara verilere toksinlerin ama bu kadar yukarıda 80 kilometre uzakta da bu toksinleri zehirli maddeleri bulmaktan ...şaşırdım demiş. Özellikle... ...civa ve kurşun gibi şeyler. Ve artık... ...her şey kanıtlandı. Dumanı, tüten tabancayı bulduk. Ne yaparsanız yapın... ...diyorlar. Durum... ...bu merkezde felakete doğru... ...dört adım gidiliyor. Ve bunun... ...yani dört nola gidiliyor daha doğrusu. Bunu önlemek için... ...yeni politikalara ihtiyaç var ama... ...Türkiye zaten bu politikaları... ...üretmekle meşgul değil mi? Öyle demeyin. Amerika Birleş ee, Recep Tayyip Erdoğan Afrika'da ve çok ilginç projeleri var. Hem Avrupa'nın hem de dünyanın selameti için çok ilginç projeleri var. Bunlardan da bir sonraki yerde bahsedeceğiz. Açık gazte the poor immigrant i the poor immigrant göçmeni acıyorum. John e, Bob Dylan'ın ünlü şarkılarından biri ama John Baez tarafından seslendirildi. Çünkü John Baez'in de doğum günü bugün 1941'de. asladı. adı John Chandos Baez, Amerikalı folk şarkıcısı, besteci, şarkı yazarı, müzisyen. Ve aynı zamanda da insan hakları barış ve çevre e, konusunda da e, çok önemli aktiviteleri olan yılmadan da mücadele eden insanlarından biri dünyanın güçlü bir vibrato sesiyle belirgin bir üslubu var. Ve sosyal konularda pek çok şarkısına biliyoruz özellikle belli bir kuşağın. 1960'lar kuşağının çok yakından tanıdığı ve sevdiği bir müzisyen. Kimlik, yalnız müzisyen değil kimlik olarak da öyle. Ona da bir günaydın dedik, günaydın John. Ve tam başka konulara geçecektik ama aklımda e, elimizin altında kalmış olan üç tane haber var iklimle ilgili. Üçü de birbirinden, iklim değil çevreyle de ilgili bir Biyosferle de ilgili ee, ama onları da söylemek zorundayız. Hepsi birbirinden beter. Bir tanesi Dünya Bankası'nın raporuna tekrar dün bakıldığı zaman e, çok önemli bir şey var. E, Orta Doğu ülkeleri için özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yaşayan insanlar için çok tatsız bir haber var. Küresel ısınma en çok oraları vuracak. Küresel e, ısınmaya yol açan sera gazı denilen emisyonlar durdurulmaz durdurulmaz ise zaten Dünya Bankası'nın raporunda da çıkmıştı Doha'da, iklim Değişikliği Konferansı'nda da ya yani nasıl adapte olunabilir uyum sağlanabilir sorusuna verilen cevap 6 dereceye kadar çıkması mümkün. 6 derecelik bir dünyada da bildiğimiz medeniyetin yaşamanın olamayacağını gösteren çok sayıda e, yazıda okuduk. O yüzden bunu verelim. Guardian Weekly'den bir yazı kısaca bahsedelim. Bir ikincisi de science fiction romanlarını gene Guardian'dan aldığımız bir haber. Science fiction yani bilim kurgu romanlarından çıkma bir durum. Yeni bir rapor çıkmış Dünya Ekonomik Forumu'ndan World Economic Forum diye bir kuruluş var. Bu şimdi başka türlü durduramıyoruz. Kömürü, petrolü, doğalgazı yakmaktan vazgeçemiyoruz. Bari işte demir tozları serpelim okyanusa ya da uzaya aynalar gönderelim. Şunu yapalım bunu yapalım gibi çeşitli mühendislik projeleri büyük çaplı dünyanın yapısını değiştirmeye yönelik da oldukça fantastik yere. Mühendislik projelerinin yalnız bu bağımsız olarak yapılması halinde ki öyle yapılıyor daha geçenlerde bir adam yerlileri ikna edip de, demir tozu mu ne serpti bütün böyle balıkların bulunduğu yere ve ne sonuç vereceği bilinmiyor e, fakat demişler ki iklimi de çalmak mümkün birileri iklimi çalıp götürebilir dünyanın iklimini diye ve dünyanın en ciddi kuruluşlarından biri The World Economic Forum'dan geliyor ee, böyle e, yani davalar da ediyorlar bu tarz e, mühendislik çalışmalarını engellemek için yerlilerin epey dava açtıkları da biliniyor ama böyle bir tehlike de var bir son tehlikeden de bahsedelim bu da bütün hepimizin biyolojik yaşamını yakından ilgilendiren aslan var ya bildiğimiz aslan evet e, Batı Afrika'da e, özellikle e, çok e, bolca bulunan ve bütün işte futbol kulüplerinden e, ülkelerin e, armalarına kadar da en çok temsil edilen isim olarak da kullanılan aslan yürekli diye e, hitap edilmesinden insanların pek hoşlandı simge Ormanlar Kralı. Artık Ormanlar Kralı'nın sona eriyormuş. Çünkü Batı Afrika'daki aslanlar tükenme, soyları tükenme üzerindeymiş. Bütün Afrika'da 15 bin yabani, yaban aslanı kalmış olduğu söyleniyor. Bu sana o kadar da az değilmiş gibi gelebilir ya da insanlara 15 bin. Yalnız 30 yıl önceki sayıları 200 binmiş. Bir karşılaştırma yaptığınız zaman durum ortaya çıkıyor zaten. Ee, bir de mesela Batı ve Orta Afrika'da kaç aslan kaldığını aşağı yukarı biliyor musun? 645. Onlar da ölünce bu iş bitiyormuş. Zaten 25 Afrika ülkesinde tamamen bitmiş rapora göre. Lion Aid diye bir kuruluş. Şunun raporu... Yani 200 binden 15 bine inmiş 25 ülkede tamamen kalkmış ve 645 kalmış Batı ve Orta Afrika ülkelerinde diye çok ağır bir durumla karşı karşıyayız ama neyse ki iki durum var rahatlatıcı onu söyleyelim. Bir tanesi videolarda ve müzelerde tabii ki ebediyen yaşayacak aslanlar bol bol filmlerini seyretmek mümkün olacak doğal müzelerde. İkincisi doldurulabilir ölenler ve doldurulmuş olarak da hepsini seyretmek mümkün olabilir. Tahni dedi doldurulmuş doldurmuş aslanları. Evet, bir de dile de girdi. Yani aslanım diyerek bir insana hitap edebiliyorsunuz. Mesela gergedanım diye bir insana hitap edemezsiniz. Ama şöyle de bir haber vardı. Nevşehir'de bilim adamları tarafından gerçekleştirilen e, ve arkeologlar tarafından gerçekleştirilen ...bir araştırmada... ...Ürgüp'te... ...10 milyon yıl önce... ...gergedanların yaşadığı... ...gergedanlara yaşadığına dair fosiller bulunmuştu... ...tabii ki bu gergedanların... ...Ürgüp'ten gitmesi doğal... ...değişim üzerine oldu... ...fakat şu anda sizin bahsettiğiniz üzere aslanlar... ...insan eliyle gidiyor galiba... Yani, ...insan elleriyle beraber... ...tarihin tozlu sayfalarına karışacak gibi duruyorlar... ...yani endişem şu ki... ...mesela torunum... ...benim yaşıma geldiği zaman... Senin biraz önce konuştuğun gibi ya <gülüyor> Batı Afrika'da bir zamanlar aslan diye bir hayvan varmış. Evet, de gergeyeden olması Olduğu gibi. Olduğu gibi diyebilir. Çok uh, avlanıyorlar ve işte her şeylerini satıyorlar. Sadece ediyorlar. sadece aslanlar değil aynı zamanda filler de ee, bu durumdan müzdarip. Özellikle Afrika bölgesinde Kenya'da 11 filin kaçak avcılar tarafından katledilip sadece dişleri için katledildiğine dair bir haber gelmişti Kenya Vahşi, Yaşamı, Vahşi Yaşam Kuruluşu 13.000 file sahip Tısavo Milli Parkı'nda silahla katledilen fil ailesinin dişlerini sökülmüş olduğunu söylemiş 11 kaçak fil kaçak avcılar tarafından katledilmiş özellikle Afrika'da başta Çin olmak üzere Asya'dan fil dişi eşyaları talebin artmasıyla bu fil katliamlarında da artışlar gösterir, görülüyormuş Evet yani bunlar e, avlanıyor ve ondan sonra trofi diyorlar işte evlerin duvarlarını süslesin diye zenginlerin yani bu e, mevcut kapitalist sistem buna çok elberişli e, zenginlerin bir sınırı yok o zenginliğini göstermek için de ya işte mesela gergedanların boynuzlarını öğütüp burunlarına çekiyorlar ya da yemeklerine karabiber gibi serpiyorlar erkekliği falan arttırıcı cinsel gücü arttırıcı diye. ...dağlar var... ...ya da işte aslanların kafalarına... ...duvarlara koyup bak... ...ne güzel oluyor dedi... ...çünkü avlıyorlar ve gizli kaçak yollardan... ...o kocaman başları da... ...ihraç edip evlere... ...sevkiyatı yapılıyor... ...gergedanlar için de aynı şey... ...filler için de... ...şüphesiz dişleriyle de beraber... ...karışık bir durum var... ...ileride... ...ama... Bunları videolardı. Bir de hayvanat bahçeleri de var tabi Evet öyle bir durum da var Yani gidersin hayvanat bahçesinde İstediğin aslanı da seyredersin O da mümkün olmuyor ee, Uyutulmaya çalışılıyordu hatırlıyorsunuz Biricik Bardot sırf bu sebepten ötürü Rus vatandaşı olmaya kalkmıştı Ama o fildi Fil sesi varsa belki daha gün olabilir ee, Biz aslanlardayız şimdi Şu anda aslanlardayız Evet. Türkiye'deki önemli Kulüplerden birinin de simgesi Yani gün geçmez ki Spor sayfalarına bakıp Aslan kükredi Filan diye Manşetler görmeyesin Neyse devam edelim Evet ee, Dün Ege Denizi'nde 6.2 şiddetinde Bir deprem meydana geldi Çanakkale ee, başlamak üzere İzmir, Balıkesir, İstanbul Tek Ve Tekirdağ'da da hissedilmiş Uzmanlar Öncü olmadığından bahsediyorlar e, bu depremin, ama oldukça fazla korkuya neden olmuştu. E, uzmanların dediğine göre bu deprem, e, uzmanlar diyoruz ama kim? O, Çanakkale 18 Mart e, 18 Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doçent Doktor Aydın Büyük Saraç yapmış bu açıklamayı. Bu deprem Ege Denizinde rutin beklenen bir deprem, e, bir süre daha artçıdatları devam edebilir. 40-50 dolayında bundan daha büyük ve küçük depremle e, karşılaşabiliriz demiş. Birkaçın aynı şekilde hissedebiliriz. Bu deprem beklenilen e, büyük depremin devamı değil. Bağımsız bir deprem, öncü bir deprem de değil demiş. Yaptığı açıklamasında. Evet, Oğuz da jeolog aynı e, benzeri fazla büyük olmayan bir depremde öyle sonuç çıkartmanın da çok kolay olmayacağını söyleyen açıklamalarına rastladım ben de. Dolaşırken İstanbul'da hissedildi ya yani evlerden de hissetmek mümkün olabilirdi. Evet. Bir önemli e, haber de bu balyoz davasıyla ilgili olarak olan gelişme Genel Kurmay'dan da bir cevap e, gelmiş olduğu söyleniyor mu genel mahkemenin? Evet. gerekçeli kararı açıklandıktan sonra evet. Kurmayda bunların asılları var diyordu aynen öyle genelkurmay başkanlığından eskişehir ve gölcükte bulunan bazı belgelere dayanarak genelleme yapan ve dosyadaki bütün delillerin gerçek olduğu izlenimi yaratan özel yetkili mahkemeye yanıt gelmiş de bu zaten cumhuriyet gazetesi kendi kararını vermiş gibi duruyor bu ...durum üzerindeki... ...bu ikilik üzerindeki... ...genelkurmay mahkemenin gerekçesine dayanarak... E, ...basında çıkan... ...balyos harekat planı ve eklerinden... ...karargâhta olduğu... ...orijinallerin e, mahkemeye gönderildiği... ...şeklindeki iddiaların... ...asılsız olduğunu bildirmiş... ...365 sanık... E, ...tek gerekçe deniyor... ...gerekçeli kararda her bir sanık yönünde... ...eylemin suçu oluşturduğu konusunda... ...nedensellik bağı kurulmadan... ...cezalandırmaya gidildiği anlaşılmış... Sanıkların tek tek suça nasıl katıldıkları ayrıntılı anlatılması gerekirken tüm sanıklar için genel değerlendirme yapıldığından bahsediliyor. İlhan Taşçı'nın haberinde Cumhuriyet genel evet, Genelkurmay'dan gerekçeye balyoz şeklinde bir manşetle verilmişti. Yani mahkemenin üst başlıkta da mahkemenin delillerin asıllarının karargahta olduğu iddiası yalanlandı diyor. Ama bazı başka gazetelerde de onun... Yani mesela Hürriyet gazetesi Türk Silahlı Kuvvetleri darbe belgesi yok diye vermiş bunu. Genelkurmay gerekçeli karardan yola çıkılarak tüm delillerin asıllarının bulunduğu ve Genelkurmay Başkanlığı'nca mahkemeye gönderildiği şeklinde basında yer alan iddialar asılsızdır şeklinde bir açıklama yaptı diyor. Evet. Akşam Gazetesi Genelkurmay'dan yapılan açıklamayı bizde belge yok başlığıyla vermiş. Evet. TSK, Baraj, Oraj, Suga adlı planlara ait belgeler bulunmadığını, bunların mahkemeye gönderilmesinin söz konusu olmadığını açıklamış. Ee, mahkeme gerekçesini yanlış yorumladığı, e, yanlış yorumlandığı görüşündeymiş. Genel, e, Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Akşam Gazetesi bu durumu böyle aktarmış. Evet, e, bir de... E, bir hangi gazeteyi şimdi tam bulamadım. Ee, ama e, çeşitli gazetelerde bunun genel ba başkanlığı tarafından yapılan açıklamaları bulabilmek mümkündü. mümkün değil. Mahkeme kaynakları, mahkemeden de askere yanıt gelmiş. Asker kararı iyi okumamış diyor. Evet. evet hakim kararı iyi okusunlar haber Habertürk'te var. Şimdi bulduk evet. Evet Genelkurmay e, Balyoz kararı için açıklama yapmıştı. Biz de biraz önce aktardık. E, Habertürk'te bunu Balyoz hakimine sormuş. Balyoz davası hakimine sormuş. Cevapları da şu şekildeymiş. E, 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Ömer Diken... ...vermiş bu cevapları. Birincisi... ...Genelkurmay açıklamasında haklı... ...açıklama da doğru. Tartışma... ...gazetecilerin kararı okumamasından... ...kaynaklanıyor demiş. İkincisi... ...biz kararda darbe planları... ...Genelkurmay'dan geldi demedik. Türk Silahlı Kuvvetleri açıklamasında da aynen böyle denilmiş. Üçüncü olarak da... ...Eskişehir ve Gölcük'ten gelen belgeler... ...sizin mi? diye sormuştuk. TSK'da asılları olduğunu... ...doğruluyor demiş. Ee, bunun karşısında... ...tekrardan hatırlatmak gerekirse... Türk Silahlı Genelkurmay Başkanı'na da mahkemenin Gölcük belgelerinin aslı TSK'dadır kararına karşı bundan çıkıp tüm delillerin bizde olduğu iddiaları asılsızdır demiş. Bunu hatırlatıyor Habertürk Gazetesi'nin sürmanşetten verdiği haberinde. Evet tarafta da Genelkurmay gerekçeyi okumamış diye bir başlıklı bir haber var. Yani karargah balyoz davasının gerekçeli kararında belirtilen delillerin asıllarının Genelkurmay'da bulunduğu iddiasını kısmen yalanladı. Mahkeme heyeti de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerekçeli kararı iyi okumadığı kanaatinde diyor. Yani mahkeme hem e, gazetecilerin hem de Genelkurmay Başkanlığı'nın, Genelkurmay başkanlığının yeterince okumadığını söylüyor. Bir de bu haberi Türkiye'de açığa çıkaranlardan Mehmet Baransu'nun yazdıkları var. Türk Silahlı Kuvvetleri Balyoz'un gerekçeli kararına dayanan orijinal belgeler genel kurmaydı haberlerini yalanladı. Ama o zaman da Türk Silahlı Kuvvetleri asılları bizde dediği belgeleri de açıklasın. Tüm belgeleri açıklasın. Yani tüm belgeleri açıklasın diye açıklasın diye bir yazı yazmış durumda. Ee, yani tankların sokak sokak konuşlandırıldığı planlar, sıkı yönetim kararları, seminer adı altında yapılan konuşma ve sonuç raporları da genelkurmay tarafından doğrulanmıştı. Yani 12 Eylül Bayrak Harekatı'nı ee, ve başka bazı şeyleri de e, doğrulamış bazı belgelerin hala gizli tutulduğunu bazılarının da imha edildiğini mesela 2007 kayıtlarının da e, genelkurmay başkanlığı balyoz darbe planının görüşüldüğü toplantıdaki tüm kayıtlarını 5 yıl geçtiği için arşiv yönetmeliği kapsamında imha etmiş ama onunla ilgili bir açıklama yapmıyor e, diyor e, ve Genel kurmayın balyoz, oraj ve suga gerçektir demesini kimse beklememesi lazım diyor. Mehmet Baransu kasaptaki ete soğan doğranmasını da kimse beklemesin. Devlet ancak bu kadar konuşur ve bu süreçte de aslında fazlasıyla konuştu diyor. Bazı e, belgeleri... E, Zaten Genelkurmay Başkanlığı'nın doğruladığı da belgeler var diyor. Seminer adı altındaki yapılan toplantıdaki tüm resmi yazışmaları ve 11 ve 17 numaralı CD dışındaki tüm CD'lerde de bu planların mevcut olduğunu sanıkların ve avukatlar da bu CD'lerin doğruluğunu kabul ediyorlar diyor. Yani sokak sokak dolaşıp darbe planı yaptılar diye mahkemenin gerekçeli kararı da var. Ama bu balyoz konusundaki mahkeme kararı da daha tartışılmaya uzun süre devam edecek gibi gözüküyor. Bu diğer iki önemli konu daha var. İşte Kozluğu'daki facianın izini sürmek gerekiyor muhakkak ki onu 9.30'dan sonra yapmaya çalışacağız bir önemli haber de bu yeni bir çatışma haberiyle sarsılan bir e, Türkiye var ve özellikle de Zaman Gazetesi bunu, süreç sürece sabotaj başladı 100 kişiyle karakola saldırdılar diyor İmralı ile görüşmeler terör sorununun çözümü için sürerken ...Çukurca'dan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinden bir baskın haberi geldi diyor. Ya belki gece yüz kişiyle sınıra sekiz kilometre mesafedeki Karataş karakoluna saldırmış. Bir uzman çavuşun öldüğü, iki askerin yaralandığı haberi var. Bir de bölgede arama yapan güvenlik güçleri on dört PKK'nın cesedine ulaştı diye de bir haber var. Yani bu görüşmelerin müzakerelerin durumu ile ilgili de konuşacaklar var. Ee, sonuç bunu da e, eline boyuna şimdi enne boyuna olmasa bile belli bir e, zamanın el verdiği olanakların el verdiği ölçüde de mitat sancarla konuşmaya çalışacağız. Açık gazete Meovoltu. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın. Evet, devam edeceğiz herhalde. Bu yeni basında da yer alan işte bir de saldırı var. Hakkari'de Çukurca ilçesinden ama gene de etraflı bir şekilde görüşmelerinde ve barış yolunda 30 seneden sonra bir bazı girişimler var. Bunun pürüzleri de olabileceği ve önemli zorlukları olabileceği de zaten bizim de sık sık konuştuğumuz şeylerden evet. biriydi ama üzerinde biraz daha konuşmamız yerinde olur herhalde. Doğrudur. Daha çok konuşacağımız anlaşılıyor. Umarım hani olumlu yanlarıyla konuşmayı konuf imkanı buluruz. Fakat sıkıntılar da yavaş yavaş öne çıkıyor. Daha doğrusu baştan beri sıkıntıların öne çıktığını da görebiliyoruz. Bu çatışmalar en önemli sıkıntıların arasında yer alıyor elbette. Çünkü süreç başladıktan sonra yapılması gereken en önemli işler sıralanıyor. Bunların başında da çatışmaların bir şekilde kontrol altına ya da durması geliyor. Fakat henüz bu aşamada değiliz. Böyle bir gelişmeyi henüz yakalamış değiliz maalesef. Çünkü operasyonlar sürüyor anladığımız kadarıyla. Operasyonlar oldukça da çatışmaların yaşanması kaçınılmaz. Ve can kayıpları maalesef devam ediyor. Şimdi bu süreci tabii ki sıkıntıya sokar hatta baltalayabilir de. O nedenle hükümetin de e, PKK'nın de fiili bir çatışmasızlık ortamı için e, çok daha fazla şey yapması gerekiyor. Çok daha fazla ciddi e, tavır koyması gerekiyor. Ama e, bugünkü yazıda değindiğim, anlatmaya çalıştığım nedenlerle henüz e, hükümetin e, belli bir kanadında e, bu çatışmasızlık haline yönelik bir ciddi hamle ee, ...hazırlığı e, gö göze çarpmıyor. Daha doğrusu özellikle Yalçın Doğan'ın açıklamaları... E, ...sanki operasyonlar da devam edebilirmiş gibi bir hava yaratıyor. E, bugünkü açıklamalarını da okudum, önümde duruyor. Orada başka şeyler de var. E, sanki bir süreç başlamamış, sanki hükümet hiç adım atmayacakmış... Sanki burada sadece işte Öcalan'la sıradan herhangi bir görüşme yapıyormuş gibi bir hava yaratmaya çalışıyor ee, Yalçın Akdoğan. Mesela e, amaç silah bıraktırmaktır diyor. O nedenle e, sınır ötesine çekilmesi gerekiyor. Örgütün e, ve sonra işte tacikat tutuklularının serbest bırakılması, Abdullah Öcalan'ın ev hapsi falan bunlar söz konusu değil diyor. Oysa bunların söz konusu olmayacağını söyleyerek sürecin daha başında böyle e, karamsar bir hava e, yaratmak müzakere sürecinin müzakere kavramının ruhuna uymuyor. E, i̇lk yapılması gereken iş gerçekten çatışmaları kontrol altına alacak. Çatışma olmaması için gerekli şartları yaratacak hamlelerdir. Bunların yapılması gerekiyor. E, aksi takdirde zaten e, kamuoyunda e, derin bir e, güvensizlik ve kuşku var. Her ne kadar bu e, dışa tam yansımıyorsa da yani basına e, bu karamsar hava egemen olmuyorsa da e, benim gözleyebildiğim hem Kürt tarafında özellikle Kürt tarafında e, derin bir güvensizlik ve kuşku var. Hmm, son işte üç günü e, yani hafta sonunu bölgede geçirdim Mardin'deydim, Kısıltepe'deydim Diyarbaklı'daydım işte e, buralarda e, çok sayıda insanla çeşitli çevrelerle konuşma, sohbet etme imkanı buldum Kısıltepe'de e, bir e, panele de katıldım ve oldukça kalabalıktı e, insanlarla panel sonrası da sohbet etme imkanı buldum panel sırasında ee, sorular e, geldi. O, bütün bunlardan edindiğimiz sorulardan, işte kişisel sohbetlerden, hükümete yönelik büyük bir güvensizlik var. Bu süreçte e, PKK'nın yine e, hani ciddi hızlı kayıplara e, uğrayabileceğine dair, e, tuzak kurulabileceğine dair e, şüpheler var. E, operasyonların devam etmesi bu şüpheleri güçlendiriyor. Hı hı. E, bu şüpheler devam ettikçe siyasi aktörlerin de yani Kürt siyasetinin temsilcilerinin de bu havadan etkilenmesi e, kaçınılmaz. Onlar da etkilenirse süreç e, tabii ki e, zarar görür. Evet bir de ya bir yazında da e, önemli altını çizdiğin bir e, yarı e, dış e, unsur diyebileceğimiz yani başta Suriye Olmak üzere bütününde böyle bir e, dış denklemlerinde bir takım etkilerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin de e, kurmak istediği denklemlerden bahsediyorsun. Biraz da ondan da e, bahsedelim mi? E, ederim tabii ya şimdi bu süreç durup dururken ortaya çıkmadı. E, aslında müzakere e, fikri, müzakere seçeneği hiçbir zaman gündemden çıkmıyor. Kürt sorununun görüşmeler yoluyla, müzakereler yoluyla çözülmesi ihtimalini e, hükümet hiçbir zaman kendi e, ajandasından silmiyor. E, tabii ki Kürt tarafı da, yani PKK ve onun etrafında halk e, halk örgütlemiş olan Kürt siyasi hareketi de ee, müzakere yoluyla bir çözümü her zaman kendi önünde tutuyor, kendi ihtimalleri arasında ön Hatta tutuyor diyebilirim. Ee, ancak bu fikir, bu ihtimal gündemde olmakla gerçek haline dönüşmüyor hemen. E, belli şartlar ortaya çıkması e, bekleniyor belli şartların ortaya çıkması bekleniyor e, dünyada da böyle olmuştur yani e, uluslararası konjonktür ve e, uluslararası aktörler e, her zaman çeşitli müzakere süreçlerinin e, başlamasına vesile olmuşlardır ya da doğrudan doğruya katılmışlardır. Ee, hangi örneğe bakarsak bunların e, bir şekilde var olduğunu görebiliriz ama onlara hiç ayrıntıya girmeyelim. Türkiye'nin şimdi yaşadığı durumu biraz daha açmaya çalışayım. yazıda çünkü burayı biraz e, hızlı geçmek zorundaydım. Yer sorunu oluyor. Evet. Yani bir defa e, bu yeni dönemde benim görebildiğim Obama'nın yeniden seçilmesinden sonra Suriye stratejisi ılımlı ve mümkün ölçüde seküler e, bir muhalefet e, kualisyonu yaratma çabasında. Yani asıl kaygıları e, Esad gittikten sonra radikal İslamcı grupların özellikle ve ona yakın grupların yönetimde belirleyici olacakları ya da ağırlık taşıyacakları bir durumun ortaya çıkması. Bundan kaygı duyuyorlardı zaten. O nedenle e, uzun süre dışarıdan seyretmeyi tercih ettiler ya da ee, muhalefete hani sözlü destek, işte ne bileyim siyasi destek sundular ama e, ABD'nin çok açık e, tavrı vardı, silah yardımı yapılmayacaktır diye e, Türkiye dersini istiyordu. Yani silahlı muhalefetin güçlendirilmesini istiyordu. Silahlı muhalefet denen grubun, özgür Suriye ordusunun nasıl bir şey olduğunu da kimse tam bilmiyor aslında. Çünkü çok parçalı bir yapı, çok kalabalık, çok geniş bir koalisyon. Yani küçük gruplar var. Bunların içinde işte Erkai'de var, Erkai'de yakın başka gruplar. Onun tarzına yakın başka gruplar falan var. Dolayısıyla böyle bir muhalefet varken, daha doğrusu muhalefet bu haldeyken, ABD'nin Suriye'de rejimin bir an önce değişmesi için, harekete geçmesi beklenemezdi. Daha kendi açılarından bu bir sıkıntı, bir kaygıydı. Batı da öyle. Yani Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri de e, Esad'ın hemen devrilmesi konusunda özel bir ağırlık koymadılar. E, şimdi seküler işte daha modern, diye ya daha yakın bir muhalefet oluşturabilmek için bir sosyal tabana ihtiyaç var. Bir toplumsal e, desteğe ihtiyaç var, zemine ihtiyaç var. Türkiye, Suriye'ye baktığımızda e, hani bu toplumsal e, tabanı kimlerin oluşturabileceğini de saptamak zor değil. Şimdi Suriye 3 bölümden oluşuyor diyebiliriz kabaca. Yani nüfus itibariyle. Yani Sünni kesim var, Alevi kesim var ve gayrimüslimler var. Bunun dışında bir de Kürtler var tabii. Önemli, en önemli gruplar arasında. Bunların hepsinin nüfus, e, nüfusa oranları da e, Değişik ölçülerde ama etkileri hem sosyal hayata hem siyasal gelişmeler etkileri önemli. Türkiye özellikle Türklerin devre dışı kalması, etkisiz kalması için çok uğraştı. AKP hükümeti Türkler arasında PYD'nin hani PKK'ya yakın ona paralel denebilecek, örgütün etkisiz hale gelmesi için çok uğraştı bunu biliyoruz. Ancak e, görebildiğim kadarıyla ABD ve Batı Kürtlerin hep, e, devre dışı bırakılmasını e, tercih etmiyor. Yani bu Kürtleri sevdiği için değil. Şimdi Türkler arasında PYD gerçekten çok güçlü. Bunu Suriye'yi izleyen herkes bilir. E, bunun dışında kalan Kürt gruplarının toplamından çok daha güçlü. E, şu, orada Barzani'nin e, bir manevi ağırlığı var ama e, toplumsal desteği zayıf. Şimdi PD'yi devre, devre dışı bırakmak, Kürtleri etkisiz bırakmak anlamına gelecekti. Şu son gelişmelerde özellikle dediğim gibi seçimden sonra oluşturan stratejide e, ABD ve Batı İttifakı de bir şekilde muhalefete entegre edilmesini e, istedi. O yönde bir denklem kurdu. Ancak PYD'nin ile dengelenmesi gerektiğini de e, e, dengelenmesi gerektiğini ön, e, dengelenmesini öngören bir planı da görebildiğim e, kadarıyla devreye soktular. Şimdi e, e, bu planın işleyebilmesi için e, PYD'nin içinde yer aldığı bir muhalefet koalisyonunun güçlü bir alternatif oluşturabilmesi için esas rejimine Türkiye'de de çatışmaların durması ve PKK ile devlet arasında müzakerelerin başlaması gerekiyordu. Çünkü burada çatışmalar devam ettikçe PYD'nin orada hani hiçbir şey olmadan devam etmesi söz konusu olması tersi de geçerli. Yani PYD'ye yönelik askeri sıkıştırma veya siyasi izolasyon devam ettikçe PKK'nın buna seyirci kalması beklenemezdi. Şimdi eş zamanlı olarak bir e, bir müzakere sürecinin e, yürümesi bana göre de mantıklıydı ve şimdi olan bu benim görebildiğim. Yani her şey budur demiyorum ama şimdi geldiğimiz aşamada müzakerelerin e, başlamasının en önemli e, vesilelerinden, hatta, sebeplerinden biri bu. Şimdi böyle olunca da e, durup dururken bu sürece AKP girmedi. Yani AKP hadi barış yapalım gibi bir istekle başlamadı bu sürece. Bu bölge dengeleri ve Türkiye'de de tabii e, çatışmaların yoğunlaşmasının yarattığı tedirginlik var. Çünkü sonuçta 7-8 e, ay sonra seçim atmosferine gireceğiz. E, AKP'nin ya gerçekten PKK'ya ağır bir askeri ve siyasi darbe vurması gerekiyordu. Seçim atmosferine rahat girmesi için bunu başaramay başaramayacağını gördü. Görüyor zaten. Çünkü yapılabilecek hemen her şey yapıldı. E, askeri operasyonlar, işte e, gelecek operasyonları, yargı, polis, siyasi sıkıştırma her şey yapıldı. Ama e, hükümetin öngördüğü sonuç ortaya çıkmadı. Aslında de, e, ke, hani denklemde çok güçlü bir şekilde yer almaya devam etmek için önden geleni yaptı. Ama ikisi de asıl hedeflerine ulaşamadılar. Yani e, birbirlerini çok etkisiz hale getirme şeklinde formüle ettiğim hedefe ulaşamadılar. E, seçim dönemine giriliyor. Uluslararası konjonktür böyle. E, biraz da e, ite, iteriye iteriye biraz da mecburen görüşmelere başlandı. Evet Şimdi, yani pardon bu noktada hı. ufak bir parantez açabilirsem PKK'nın da e, hedefi e, çok daha yüksek e, bazı sloganlarla dile getirilmiş yüksek hedefleri vardı. Onlara ulaşılamadığını düşünüyorum. Ee, yani Devrimci Halk Savaşı işte. Evet evet. Yani onları zaten bir ben hani, bir Devrimci Halk Savaşı'nı gerçekten ciddi bir şekilde planladıklarını düşünmüyorum. Yani Devrimci Halk Savaşı AKP'yi e, iyice sıkıştırmak ve sarsmak için e, bir süre denilecek olan yoğun e, kitlesel destekle e, silahlı eylem e, karması bir yöntemdi. Bu sürekli olacak bir e, strateji olarak düşünülmedi bence. E, PKK'nın amacı AKP'yi e, sarsmak mümkünse siyasi olarak bitirmekti ki Cemal, Cemil Bayık bugün işte gazetelere yansıyan e, demecinde yine aynı şeyi söylüyor. Biz AKP'yi siyaseten bitireceğiz diyor. E, yani AKP'yi siyaseten bitirmek hedefi son zamanlarda, son dönemlerde, son en az iki yılda PKK'nin en net dile getirdiği hedeflerden biriydi. Bunu da tabii e, başaramadılar pek de zaten başaracaklar başarmaları o kadar da kolay değildi zaten. çok gerçekçi de görünmüyor. Gerçekçi de değildi. Esasen PKK'nın varlık e, amacıyla böyle bir hedef de çok büyüşmüyor. Yani bir hükümeti doğrudan doğruya hedef almak. Evet. Sistem eleştirisinden uzaklaşmak falan. Zaten PKK çevrelerini Türkiye'de işte belli sol gruplarla yakınlaştıran, belli sol grupların e, PKK etrafında kümlenmesine yol açan da PKK'nın bu hedefi ilah etmişydi aslında. Yani anti-AKP ya da AKP'yi sarsma hedefi. E, şimdi neyse bu başka bir konu ve başka bir zaman tahlil ederiz de. Şimdi bu anlattığın tablonun e, ne anlamı var diye soruyoruz ya. Hani tamam bir zakere süreci başlamış da şimdi bunları niye anlatıyorsun? diye sorulabilir. Şu için anlatıyoruz tabii. Yani süreç böyle başladıysa, bu onu süreci başlamasına yol açan faktörler sürecin şu anki haline de etki eder zaten. Yani yansımalarını görüyoruz. Mesela Yalçın Doğan ve Başbakan sanki hala müzakere başlamamış gibi bir hava içinde konuşabiliyorlar. Yani üst perdeden, yani PKK'yı güçsüz görerek, güçsüz göstererek ...bir süreç yürütmeye çalışıyorlar. E, bu mümkün değil. Yani bilek güneşini müzakere masasında... ...sürdürmek... E, ...sürece zarar verir. Çok ciddi zarar verir. Şimdi aynı şeyi mesela... ...Selahattin Demirtaş'ın konuşmasında da gördüm. E, Duran Kalkan ve... E, ...Seyn Fehman'ın... ...yani Bahuz Erdal'ın... ...konuşmalarında da benzer bir hava vardı. Yani, e, Cengiz Canlar'ın bugünkü yazısı bence çok anlamlı. BDP'nin e, tavrını ve Selahattin Demirtaş'ın konuşmasını çok iyi tahlil ediyor. E, hani sanki şartlar öne sürüyor e, BDP. E, şartlar öne sürüyor e, dediğini de, eleştirildi. E, buna karşı Selahattin Demirtaş'a çıkma yaptı. Hayır biz bunları şart olarak ileri sürmedik. Oysa ben de Grup konuşmasını dinlediğimde e, sanki hani Öcalan merkezi bir aktör değilmiş gibi e, onun sanki merkezi asli e, muhatap e, olarak görmüyorlarmış gibi bir hava yansıt, yansıtıyordum Demirtaş. Her yani ne kadar Öcalan elbette asli muhataptır dese de işte bunlar bunlar olmadan, şunlar şunları olmadan süreç çizilemez gibi bir. E, dil kullanıyordu. E, bundan daha çok e, yakın zaman e, çok e, uzak zaman değil yakın zamanda bile BDP'nin söylemine baktığımızda muhatap Öcalan'dır diyordu. Şimdi bunları söylüyor. E, burada bir çelişki var. Şöyle bir çelişki var. Yani Öcalan e, kendisiyle belli bir noktaya varıldığını e, hissettirdi sanırım. Yani bu mesajı verdi. E, devletle kendisi arasında yapılan görüşmelerde e, belli bir noktaya gelindiğini e, biliyoruz Öcalan'dan gelen mesajlar bu yönde. İşte eğer öyleyse e, hani BDP'nin Öcalan adına e, şartlar ileri süren bir hava yaratması e, bir nereye nasıl açıklanır? Nasıl açıklanabilir? E, i̇şte o e, şey öncesi yani müzakere başlamadan önceki dönemde tutuşulan bilek güneşine bir yandan katılma çabası olarak görüyorum ben. Yani yapıcı bir tavır olduğu kanısında değilim. Çünkü e, Öcalan'la görüşmelerde nereye gelindiğini ve Öcalan'ın nasıl biliyor haritası önerdiğini e, muhtemelen kısa zamanda BDP yöneticileri de çok daha ayrıntılı öğreneceklerdir. Ve bunun için de acele etmeye gerek yoktur. Yani böyle şartlar ileri sürerek eli yükseltmeye şu anda şu aşamada e, müzakerenin e, şu, daha iyi yürümesi için bir e, ihtiyaç yoktur ben şöyle diyorum yani e, iki tarafta da e, özellikle eli yükseltme çabası ve e, karşı tarafı güçsüz ya da e, bu sürece mecbur kalmış gibi gösterme niyeti e, olacak devam edecek görünüyor bu ne kadar erken biterse müzakere süreci o kadar sağlıklı yürür. Yani müzakere süreci birinin diğerini e, alt etmesini e, hedeflediği, alt etmeyi hedeflediği bir boksringi, e, bir, boks ringi, bir e, güre, güreş minderi gibi düşünülemez, düşünülmemeli. E, bunu sağlayacak olan da aslında bir toplumsal e, duyarlılık ve destektir. Yani müzakere Çözüme odaklanmalıdır. Çözüm dediğimiz şey de sadece silah bırakmadan ibaret değildir. Kürt sorununda demokratik reformlarla e, çözümün önünü iyice açmaktır. İkisi paralel gidecektir. E bunu da e, kamuoyunun, e, hem Kürt hem Türk kamuoyunun sürekli canlı tutması gerekiyor bu isteği, bu duyarlılığı. Aksi takdirde masa biraz e, hani zorlu bir masa olacak. Bu masa İdip Cansever'in masası gibi değil. Ne koyarsan almaz yani bu masa. Hani evet. öyle bir masa olsa keşke ama yok işte. Yok, yani. Peki ben bir de son dakikalara girerken şeyi de sormak istiyorum. Yani bölgede yoğun kısa ama yoğun bir gözlemler evet. e, dizisi gerçekleştirdiğini söylüyorsun. Orada e, genel olarak işte Mardin'de, Diyarbakır'da, Güneydoğu'da filan nasıl e, bakılıyor sürece? Yani bir defa çok destekli olduğunu söyleyeyim kesin. Yani çeşitli kesimlerde insanlarla da e, e, görüşme imkanım oldu. Yani tesadüfen zaten birden hani bir insan geliyor işte e, hani tanıyor oturup bir kelime sohbet etmek, istiyor. bakıyorsunuz. AKP'nin belediye meclisiyesi çıkıyor. Oturuyoruz işte biraz konuşuyoruz. Ee, mesela benim gördüğüm gerçekten AKP çevrelerinde tabanında da ciddi bir istek var. Çok ciddi bir istek var. Bu çatışmalar sona ersin, demokratik bir çözüme ulaşılsın. Ee, Kürtlerin hepsinde var bu. Ee, çok çok hani ciddi bir arzu, bir istek var ama özellikle BDP, PKK tabanında ciddi kuşkular var. ...ciddi e, güvensizlik var. Hükümet'e güvenmiyorlar. haburun çıkmış olmasında... Hükümetin korkak ya da hesapçı tavrının rol oynadığını düşünüyorlar. Dolayısıyla temkinli hakikaten temkinli bu lafı beğenmiyor bazıları ama insanlar temkinli bir umut içindeler, istek içindeler. Evet, Ahmet yani, İnsel de aynı şeyi söylenmiştir. Ev evet. yani ben bölgeye gitmeden önce evet Ahmet'in yazısını okudum. Kaç kere söyledik ama zaten bu söz artık yaygın bir şekilde kullanıyor. Temkinli bir imişerlik var, ihtiyatlı bir imişerlik. İyimselikten çok ihtiyatlı bir e, beklenti var. beklenti var evet. Yani istiyoruz bunu olacak olmayacak bilmiyoruz ama istiyoruz. İstiyoruz lakin e, şüphelerimiz ve e, sıkıntılarımız var kaygılarımız var diye özetleyebileceğimiz bir ruh hali bu. E, bu ruh halinin dönüşmesi ancak sürecin istikrarlı bir hale gelmesiyle mümkün. Yani biraz daha yerleşmesi ve sağlıklı yönelik işaretlerin, aktığına yönelik işaretlerin çoğalmasıyla mümkün. E, bu, burada da ben özellikle Yalçın Akdoğan'ın e, cilinin sürüvunu çok sorunlu buluyorum. E, hani ne kadar etkisi olur bilemem. Ama böyle bir üslupla müzakere masasında oturmak, müzakere masasını sağlıklı bir şekilde ayakta tutmak zor. Çünkü Yalçınak Akdoğan üst perdeden konuşuyor ve sanki PKK'yı mağlup etmiş de diz çöktürmüş de masaya mecbur etmiş gibi bir hava yaratmaya çalışıyor. Bu havaya PKK'den bir cevap gelir, gelmesi ihtimali de zayıf değil yani şaşırtıcı olmaz. Onlar daha hayır biz mecbur kalmadık, siz sıkıştınız, mecbur kaldınız, geldiniz masaya. Bu şu sonucu doğuruyor, sürekli el yükselecek. Yani eli yükselttikçe de e, hani, e, bir yere ulaşmak daha da zorlaşacak. E, ben umutsuz değilim ama sıkıntılara dikkat çekiyorum. Bu umut, umutsuzluk ikilemini de artık fazla dillendirmeyi de anlamlı bulmuyorum verilerle sürecin nasıl ilerleyebileceğini nerede tıkanabileceğini e, sürekli hatırlatmak önemli olan yoksa burada umut umutsuzluk ikilemine sıkışmış bir tavır e, çok da anlamlı gelmiyor bana evet e, doğuda ve güneydoğuda öyle olduğu gibi belki de e, batıda ya da e, daha klasik bir şeyle Türkler'de, Türk, de. Türklerde mesela Türkiye harp mağlulu gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği adına bir açıklama yapılmıştı. O da ilginçti dün. E, hatta biz e, günün sözü olarak da e, seçtik evet. onu. E, yani Akın, Ak, e, bu görüşmeleri istemeyenin vatandaşlığından şüphe ederim şeklinde konuşmuştu. Yani devletin Elbette şehitlerin ve kendi temsil ettikleri insanların haklarını, haysiyetini korumak şartıyla devletin Öcalan'la görüşmesinde bir sakınca olmadığını belirten bir açıklaması vardı ve aksini düşünmekte hakikaten kötü niyeti belirtir diye yani akla ve sağduyu ya da uygun gelen öyle düşündüğümüz konu, şey, tepkiler de geliyordu. Bunlar önemli önemli ancak şunu da e, hani dipnot olarak düşmekte fayda var e, hani bu bir kesim mi temsil ediyor e, sanıyorum Türk tarafında yaygın bir şekilde bu e, sorunun müzakereler yoluyla çözülmesi psikolojisi ha, artık yaygınğeşi var evet. yaygın bir şekilde var bu doğru fakat e, hani bunun çok böyle koşulsuz bir destek olduğunu da düşünmemek lazım. Bu psikolojinin devam etmesi için de sürecin sağlıklı yürüdüğüne dair işaretlerin artması gerekiyor. Yani bilek güreşine tutuşmak yerine sürecin sağlam bir şekilde yürümesine çalışmak lazım. Bilek güneşine tutulduğu anda hava şu şekilde değişebilir. Hemen kısaca onu da söyleyeyim. Ee, ya bizimkiler çok mutaviz veriyor evet. ya da diğerleri çok mutaviz istiyor. E, haline dönüşebilir. Murka Bu çınırmaz, taviz alma evet. evet Alt etme, alt, üstte kalma ni teşvik edecek bütün e, tutumlardan... Kaçınmak toplumsal desteğin de daha istikrarlı hale gelmesini sağlayacaktır. Bu açıdan da yani özellikle hükümete ve PKK'nın çeşitli bileşenlerine ciddi görev düşüyor. Ama hükümete özellikle dediğim gibi aksi yönde işe açıklamalar yaptığını gördüğümüz Yalçın Doğan gibi isimlere büyük bir sorumluluk düşüyor. Tabii bizlere düşen sorumluluk da sürecin nasıl devam edeceği konusunda yapıcı bir eleştirel ve yapıcı bir tutum takılmaktır tabii. Evet. Bunu tabi takip edeceğiz. En evet, önemli evet. meselemiz olarak. Öyle tabi. Yani her şey gelip buraya bağlanıyor. Gerçi evet. bugün YÖK vardı. İşte maden maden ocaklarındaki ölümler vardı. Bunlar da yeri geldikçe zaten konuşacağız ama ben bunların hiçbirinin Kürt sorundan bağımsız olmadığını düşünüyorum. Çünkü Kürt sorunu bir şekilde insan unsurunu yönetimde önemsizleştiren bir çatışmalar yumağı olduğu için diğer yerlerdeki ölümlere, yolsuzluklara da bir duyarsızlık yaratabiliyor çatışmaların devamı. Bunu da başka bir zaman daha etraflıca konuşuyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Mitat Sancarla hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açıkgasta Tekrar birlikte olduk ve The Immigrant Song adlı parçayla John Byes'den sonra bir parça daha immigrant yani göçmen meselesine bir bağlantı daha yapalım dedik. Bu sefer de Led Zeppelin'den Immigrant Song göçmen şarkısını dinledik asıl sebeplerimizden biri de çalma sebeplerimizden biri de Jimmy Page'in gitarist daha doğrusu sadece gitarist değil, çok sayıda müzik aleti çalabilen ve prodüktörlük bestecilik alanında şarkı yazarlığında da tanınmış bir isim olan Jimmy Page'in doğum günü olmasıydı 1944'te bugün doğmuştu kendisi ve en Yardbirds grubunda olduğu gibi çok Ünlü kısa ömürlü ama ünlü Yardbirds'de de değer almıştı Sonra da İngilizlerin çok tanınmış Rock grubu Rock grubu Led Zeppelin'in de elemanıydı Ona da bir günaydın demiş olduk Göçmenler üzerinden Evet Açık Radyo 94.9 burası AçıkRadyo.com Aynı zamanda Ve saat 9.39 ona 20 kala dönüyoruz Tekrar haberlerimizde elimizde kalan Bazı haberleri de değerlendirelim ee, Önemli haberlerden biri Suriye krizi Devam ediyor 1 milyon Suriyelinin de aç Olduğu ve tamamen Aç bir ilaç Denilen durumda 22 aylık bu iç savaşa Artık iç savaş diyebiliriz Herhalde Ülkeyi paralayan Çatışmanın sonucunda World Food Program BBC News'un haberine göre bir buçuk milyon Suriyeli'ye yardım ettiğini söylemiş fakat mesela e, Tartus limanını kullanamadığı için halka ulaştırmak imkanı olamıyor denmiş evet, e, tar, tar, Tartus limanında da e, Rusya'nın askeri üstünde bulunduğu e, büyük bir liman tesisi mevcut ...buradan da kullanıma izin verilmediği için... ...böyle bir durum ortaya çıkmış. Olduğundan bahsediliyor. Yani... E, tabi bu World Food Program... ...Birleşmiş Milletler Yiyecek... ...programı adlı kuruluş... E, ...Humustan, Halep'ten, Tartus'tan... ...ve Kamışlı'dan da... ...ofislerini... E, yani ...şeyini çekip... ...elemanlarını çekip... ...ofislerini de kapatmak zorunda kalmış... ...giderek daha tehlikeli olan... ...hal yüzünden... Ve tabii korkunç tabir rakamlar artık insanın gözlerini oluşturmadan okumasını mümkün kılmayan, yani bir buçuk, bir milyondan fazla aç durumda kalan insandan bahsetmek ya da işte 60 bine ulaşan ölülerden pek çok organlarını da kaybetmiş Yüzbinlerce herhalde yaralanmış insandan da bahsetmek tam bir faciadan bahsetmek anlamına geliyor yani. Evet sadece dün e, Suriye Genel Devrim Konseyi tarafından yapılan açıklamada e, üçu havadan 84 noktaya düzenlenen saldırılar sonucunda 115 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış. Dün öyle mi? Evet sadece dün e, Sana Suriye resmi haber ajansı Sana'da ülke genelindeki operasyonlarda onlarca teröristin öldürülerek etkisiz hale getirildiğini. Açıklamış. Evet yani bu aç, ölü, yaralı gibi rakamlara tabii bir de e, gerçekten ürkütücü bir boyut almış olan e, göçmenlerin sayısını da eklememiz lazım. Şu an gene BBC News'dan aldığımız habere göre 600 bin kayıtlı mülteci ve e, kayıt bekleyen insan olduğu 6 Ocak tarihi itibariyle... ...ve bir ay öncesine göre 509 binmiş şimdi 597 bine çıkmış durumda yani 90 binlik bir artışta bir ay içinde oluyor mülteci sayısında da bunlar yani aklı kavramakta akıl yoluyla kavramakta insanın güçlük çektiği rakamlar ve gene bir bir son bir rakam vereyim. Birleşmiş Milletler'in tahminleri 4 milyon insanın yani küçük boy bir Avrupa devleti gibi de bakılabilir ya da dünyadaki bir ülke nüfusu kadar insanın Suriye'de insani yardıma muhtaç olduğunu belirtmişler. Evet Suriye'den gelen bir haber daha var. Suriye yönetiminin ee, bu sabah aralarında Türkiye vatandaşlarının da olduğu 2130 sivil tutukluyu serbest bırakacağı söylenmiş. Türkiye ve Katar'ın ara buluculuğuyla e, Suriyeli muhaliflerinin bir süredir ellerinde tuttukları 48 İran vatandaşına karşılık olarak e, Suriye yönetiminde aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 2130 sivil tutukluyu serbest bırakacağı söylenmiş. Böyle bir takas işlemi gerçekleşiyormuş ve son bir haber daha var Suriye'den. Bunu da Radikal Gazetesi El Arabiya'dan. Ve Ajans Press'ten aktararak veriyor. ABD'nin Irak'ta yaptığı gibi Suriye rejiminde de en çok aranan adamların fotoğraflarını İskambil kağıtlarına basacağı söylenmiş. Bu yeni bir şey mi? Yani Körfez Savaşı ile beraber ortaya mı çıkıyor İskambil kağıtları? Körfez Savaşı değil Irak'ın işgalinden Saddam önce. Saddam Hüseyin'in ilk, ilk Körfez Savaşı'nda da böyle İskambil kağıtları yok muydu? Ya da önce İlk daha... köfes savaşında değil baba buşun değil, o kuvvetin işgal edildiği savaş O zaman ortaya çıkmış bir şey. O zaman yani. değil, Irak'ın 2003'te Irak'ın istilave işgal edilmesinden hı hı. önce dağıtılmıştı. Ondan önce herhangi böyle bir gelenek mi var onu merak ediyorum. Ben İskambil de bilmiyorum. Yani kağıtlarını deste deste yapılıp... Zor yerden sordum tam şey yapamıyorum almış. ama... E, yani o zamanlar ben de bu soruyu tartışma e, imkanı bulmuştum kendi içimde ve... E, ...yol arkadaşlarımızla fakat şimdi hatırlamıyorum doğrusu. Bu İskambil kağıtlarında böyle baş işte canavar olarak saddam... ...sonra da kare ası tamamlayan... İşte oğulları şu bu gibi şeyin bir eski daha eski bir alışkanlığa bir geleneğe dayanıp dayanmadığını hatırlamıyorum. Ama böyle bir tuhaflık var. Bir başka habere de geçelim hemen oradan. Bir kere hazır bu savaş barış durumlarından... Söz açmışken maalesef bir de bu drone denen insansız diye de Türk medyasının da Türkiye'de ana akım medyada da bence feci bir tercihle kısaltılarak söylenen insansız ama belki de isabetli oluyor. sonunda istenmeden de olsa insansızlarla öldürülen insanlar sayısı giderek artıyor. Bütün dünyada Amerika zaten böyle bir şey izlemekte. ...ve sekiz kişi daha ölmüş... ...Kuzey Veziristan bölgesinde... ...Pakistan'da... ...Demokrasi Nahu'dan bir haber bu... ...Pakistanlı yetkililer... ...şey demişler... ...tabı her zaman olduğu gibi... ...şüphelenilen militanlar olduğunu... ...bir de El-Kaide... ...yetkilisinin... ...bulunduğunu söylemişler... de yaralı var... ...ve Pakistan bu sekiz kişinin... ...ölüp üçte üç insanın da yaralandığı olayda dan e, iki gün önce galiba Pakistan'da gene 18 kişinin ha, pazar günü pardon e, öldüğü bir başka insansız saldırısı vardı bunların devam edeceği de e, aşikar bir şekilde ortada çünkü dün de sözünü etmiştik bir kez daha söyleyelim Obama'nın kesinleşti John Brennan'ı yeni CIA başkanı olarak ilan etti. Beyaz evde bir seremoniden sonra <gülüyor> resmen aday olarak gösterdi. Kontr terör yani karşı terörle mücadele danışmanı John Brennan'ı yeni CIA direktörü ilan etti. Yani Glenn Greenwald Amerika'nın en önemli... Anayasa hukuku ve hukuk meselelerini yazan yazarlarından biri Guardian'da da yazıyor. Glenn Greenwald diyor ki, 2008'de CIA için düşünülüyormuş fakat geri çekilmiş öneri. Çünkü bir önceki başkanın, Başkan Bush'un yönetimindeki CIA'in işkence programını ...zaten onaylayan, destekleyen... ...ve içinde yer alan bir adammış... ...onun için zaten yapılmamış... ...şimdi ama Bush'un artık... ...pardon Bush diyorum... ...Obama'nın... ...Barack Obama'nın da... ...aynı politikayı sürdürmekte olduğu... ...açıkça görülüyor... ...Greenwald şey de demiş zaten... Bunda Common Dreams'ten aldığımız... ...bir haberde Greenwald diyor ki... ...Obama'nın Brennan'ı... ...aday göstermesi... ...kendi ekstremli aşırılığının... ...bir semptomu... ...olarak görünüyor... ...yani... ...bir... E, ...işkenceye... E, ...hedef alınarak vurulan insan... ...targeted killings dedikleri... ...yani hedef göstererek... E, öldürmelere e, ...ve... E, drone insansız hava araçlarıyla insanları tam on binlerce binlerce diyeyim hadi mil öteden joystick'lerle genç insanlara öldürtme hiç görülmemiş bir boyuta ulaştı. Bu da aslında Dick Cheney gibi bir seçim olduğunu söylüyor Obama'nın. Yani sadece Obama'nın eee seçimi olmakla da kalmıyor ee, Obama başkanlığının en önemli yönlerinden biri demiş artık bir zamanlar kınadığı bu sağ kanat politikalarının tam bir uygulayıcısı ve parçası olduğunu gösteren apaçık bir örnek demiş evet Kotping ve e, bu drone saldırılarına karşı harekete geçen inisiyatif ve işkenceye karşı tanıklık adlı gruplarında e, bu Obama'nın işkence tekniklerini savunan ...ve okyanus ötesi suikastların... ...politikasının mimarı olduğu bilinen... ...sizin de bir, biraz önce belirttiğinizleri... ...Ulusal Güvenlik Danışmanı Brennan'a... ...CIA Başkanı'nın atanması... ...Beyaz Sarı Eylül'ünde protesto edilmiş... ...Kod Pink ve... Evet, e, ...işkenceye karşı... ...Mediye Benjamin, Benjamin ve Kod Pink diye... E, ...feminist ama aynı zamanda... ...Barış Hareketi'nin en önemli... ...aktivist gruplarından birisi... Evet. E, ...bir ilginç tabi şey var... E, La Salle e, Üniversitesi'nden öğretim üyesi Michael Boyle'da International Affairs adlı önemli e, saygın derginin e, bu ayki sayısında da ilginç bir analiz yazısı yazmış. Kendisi de Obama'nın kontr terör uzman grubunda 2007-2008'de yer almış biri. Diyor ki Michael Boyle Obama'da Hukukun üstünlüğü konusunda en az kendisinden önceki başkan Bush kadar acımasız ve kayıtsız. Yani hukukun üstünlüğü hiçbir şey ifade etmiyor ona demiş. Yani camileri, cenaze ve düğün törenlerini de hiç çatışmaya giren gruplardan olmayan sıradan insanların öldürülmesini ...ve bu, bu, bu atışların, bu bombardımanların falan yapıldığı yerlerdeki toplum dokusunu paramparça eden şeyler... ...umurunda bile değil. Kim bilir bu insansızlar tarafından kaç ölüm gerçekleşti. Ta uzak, hiçbir yerde, kimsenin bilmediği, yönetilmeyen yerlerde... Evet. ...kimse bilmiyor demiş. Yani çok ağır eleştiriler var ama zaten... E, çok önemli bazı Amerika'nın yazar ve gazetecileri Chris Hedges, Hedges başta olmak üzere e, aylardır hatta yıllardır yazıyorlar Obama'da böyle bir sah e, şey dönüş var ve bu sermaye gruplarının e, oyuncağı halinde bir 1984 havası bir korku devletini yapıp bütün bu şeyleri gizli dinlemeler. ...Occupy Hareketi'nin bütün elemanlarına terörist muamelesi yapılmasına da açıkça şimdi e, bilgi edinme hakkı çerçevesinde yapılan başvurularda açıkça çıktı ki... ...aralarına ajan da sokup bir sürü gizli servisten adam sokup o tahrik eden ve ondan sonra da hepsini bu tamamen e, şeysiz, e, barışçı yöntemlerle gösteri yapan genç insanları, okupacıları da terörist kapsamında alan... Büyük bir korku karanlık devletine sürüklemekte ve bunda da Obama'nın çok önemli bir rolü olduğunu söyleyen çok sayıda önemli gazeteci de çıkmaya başladı. Endişe verici bir gelişme yani. Evet hazır 1984 demişken Türkiye'ye ufak bir dönüş yapalım mı? Hı hı. Ee, hazır... ...1984 dediniz... ...bir de bu Göktürk meselesi vardı... ...Göktürk'ün ilk e, görüntüleri geldi... ...Göktürk 2'nin... ...Göktürk 2'nin ilk görüntülerinde... ...Birleşik Arap Emirliklerindeki bu Palmya Adaları'nın... ...uzaydan çekilmiş görüntüleri vardı... ...tavsiye ederim bakmanıza çok güzel görünüyorlar... ...ama konumuz bu değil... ...konumuz... E, ...terörle mücadele adına alınan yeni bir ekipman... ...Zeplin almışız... ...yani Türkiye Cumhuriyeti olarak... ...Amerika Birleşik Devletleri'nden... Dört kilometreden araç plakası dahi okuyabilecek iki adet zeplin alınmış ve Hakkari Yüksek hava civarına konulacakmış. Bunu şimdi kuvvetle destekliyorum. Kurşun da geçirmiyormuş. İsterseniz desteklemeyin. <gülüyor> Kurşun geçirmeyen bir zeplin tam tepenize durduğu zaman destekleseniz ne olabilir? Hayır enerji ne olabilir tasarrufu olabilir? da yapar zeplin. Hiçbir şey yoktur. Yakıt harcaması falan fazla. Onun için uluslararası uçuşlarda da yolculuklarda da tavsiye ederim. Evet helyum gazıyla çalışan helyum. ve evet, e, yerden yönlendirilebilen özel sistemler ve termal kameralarla donatılan zeplinler 24 saat e, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nün kontrolünde Hakkari semalarında dona, dolanacakmış e, ve bu karar nasıl bu kararın nasıl dolaşıldığından bahsedildi bahsedildi haberde de en son haber sitesinden aldım ben bu haberi Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü geçtiğimiz ay KCK yapılanmasına bağlı bir grubun Kentin en işlek caddelerinde kimlik Kontrolleri yaptıklarını termal Kameralar aracılığıyla tespit etmişler evet, Kentin en işlek caddesi. 1984 aslında bugünkü Radikal Gazetesi'nde de onunla Bağlantı kurabileceğimiz Bir başka önemli haber vardı Ömer Şahin'in özel haberi onu da söyleyelim Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbe Komisyonu'nda çok gizli ibareli belgeler yollanmış komisyona kozmik odaya denen yere konudan en gizli yerde Kon, saklanan bir belgede devlet dışı işler yapan devlet dışı işler biraz tuhaf bir terim oldu. Bence tamamen devlet içi de hukuk devleti dışı denmesi lazımdı. Çünkü bunu da devlet yapıyor. Ee, neyse işte hukuk devleti dışında işler yapan mak denen kuruluşta yani muha ...muharebe, arama, kurtarma... ...kısaltılmış adı MAK... ...onun seferberlik... ...tetkik kurulu denen kurulun içindeymiş... ...zaten böyle şey... E, o, matryoshka bebekleri gibi... ...birbirinin içinden çıkıyorlar böyle... E, ...görevli 650 kişi varmış... ...sivil... ...bunlar ve kod adlarıyla... ...derin bir yapı... ...MAK diye... ...seferberlik tetkik kurulu bünyesinde görev yapıyor... MİT'e göre bu birim görev alanına girmeyen devlet ihtiyacı dışı işlerde kullanılmış. Hiçbir şey devlet ihtiyacı dışı olamaz. Bu da terimde itirazım var. MAK'ta görevli olduğu söylenen kişi sayısının ne kadar olduğunu biliyor musun toplam? 650. Yok. O MAK'e 650. Evet. Satıra resim altlarını okursan 4 bin. Kişi. Bin kişi. Evet bu devlet dışı denilen ama tamamen devlet içi olup da hukuk ve kamuoyu şeffaflık dışı 4000 kişiden bahsediliyormuş ve mesela kritik bölgelerde halkı yararlı zararlı ya da kullanılabilir diye üçe ayırıyormuş. Sence bizim ekip yararlı mı zararlı mı yoksa kullanılabilir e mi giriyor Mert'e soralım kullanılabilir dedi, zararlı dedi. Evet, zararlıymışız. Olabilir gerçekten. Yani Mark şöyle bir Mak görevlileri dört kategori ya şöyle bir senaryoda çalışabilirler mi? Örneğin, Hakkari Yüksek Hava'da geceleyin kimlik soran Mak görevlileri ardından evlerine geri dönüyorlar ve bunun sayesinde de Mak görevlilerinin aynı zamanda e, zeplin lobisiyle de balon lobisiyle de aralarında bir bağ var. E, bundan ötürü Türkiye 10 e, binlerce dolar karşılığında bu iki adet zeplini alıyorlar ve Hakkari ilk önce Hakkari'den başlayan bu zeplin seferberliği ülkenin geneline yayılmaya başlıyor. Bu yani meclisteki <gülüyor> düşündürücü güzel meclisteki kozmik kasada saklanan belgeler sadece komisyon üyesi milletvekilleri bakabiliyor ama fotokopi dahi alamıyorlarmış çekemiyorlarmış. Ömer Şahin'in radikalden ulaştığı gizli belgelerde yer alan bazı bilgiler şöyle mesela. Habur'dan Kardak'a. MAK 39 kişiyle Habur'da görev yapmış. Kardak krizinin çıkmasından sonra genelkurmay bünyesinde çalışmaya başlamış. Peki bunun nesi devlet dışı Allah aşkınıza? Yeşil ve turuncu kuvvetler var. Bak renklere de göre ayrılıyor. Yararlı zararlı kullanılabilir. MAK'ta görev yapanlarsa 3'e değil 4'e ayrılıyor. Yararlı zararlı kullanılabilir mi? Yoksa farklı kategoriler mi? Aynı ama isimli kodları farklı. Beyaz, siyah, turuncu ve yeşil. Burada da bir kodlama Aynen. içerisine tekrar girmek lazım galiba. Sence hangisi iyi? Yeşil. Yok. Ben siyahı tercih ediyorum burada. Özel tercihim bu tabi. Evet. Yani böyle şey gibi <gülüyor> Buradaki insanların hepsi Simsiyah giyiniyorlar Ve Cani Keş gibi şarkı söylüyorlar Siyah giymiş adamlar Hatay'a özel liste gitmiş Mesela hassas bölgelerde Bazı siyasetçi Sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin isimleri de yer alıyor Peki zararlı olarak belirtilen listede kimlerin isimleri de yer alıyormuş kategorik olarak? BDP'lilerin ve gayrimüslimlerin, gayrimüslimler ve BDP'liler, Barış ve Demokrasi Partililer zararlı oluyormuş. Partileri yıpratma görebilir. Bir de suikast iddiaları da varmış. AK Parti'den dönemin Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül'le Bülent Arınç'ın şu suikast planı Ayrıca toplumsal imfial u, ula, yani böyle başkaldırı oluşturabilmek için de karşı cepheden Cumhuriyet mitinglerini mimarları Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı merhum Profesör Doktor Türkan Saylan'la bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin öldürülmesi planlanmış. Evet. Daha fazla okuyamayacağım. Evet e, isterseniz elimizde bir ufak... Kömür haberi vardı daha doğrusu bu e, patlamayla alakalı gelen bir haber vardı ondan bahsedelim ardından da dün e, grup toplantılarından çok az aklımız kaldı dün, dün grup toplantılarında Başbakan Erdoğan'ın göremeyenler için Başbakan Erdoğan'ın ne yapmakta olduğunu açıklayalım. Tamam ona geçmeden bir tek küçük dış haber vereyim Venezuela'da ortalık tamamen karışmış durumda çünkü... E... Bir e, mevcut yasaları e, zorlayıp anayasayı yeni bir dönem kendine e, seçtirme imkanı yarattığı bir referandumla Hugo Chavez 4. dönem ama başlayamıyor. Küba'da çünkü ve dönemiyor çünkü hastalığı nüksetti kanser hastalığı. Buna karşılıkta yemin töreniyle başlayacak ama e, Venezuela meclisi parlamentosu, ...bir dileğini dile getirmiş... ...yerine getirmiş Hugo Chavez'in... ...ve yeni... ...döneme başlayamıyor... ...ve tam bir kimin yerine de... ...kimi seçtikleri... ...Cavez'den başkasını da seçmemiş oldukları için... ...çok büyük bir anayasal... ...ve hukuksal boşluk var... ...hukuki boşluk... kanser ...dördüncü kanser ameliyatını... ...geçirdi galiba... ...bir de akciğer enfeksiyonu... ...geçirdiği haberleri vardı... İstediği kadar zaman bir ...iyileşene kadar demiş... ...yasama meclisi ama... ...tabii... E, ...Henrike Capriles ...başta olmak üzere muhalefet lideri... E, ...yüksek mahkeme... ...bir karar versin çünkü bu böyle... ...yani bilindiği gibi... ...Küba'da... E, ve, ...seçim yok ama... ...bizde var seçimle belirleniyor... ...yöneticiler demiş... ...yani... Ya haberimiz olsa iyi olacak kim başkan değil mi ne yapacağız filan diye. Evet süreç hakkında da bilgi sahibi olmaları gerekiyor galiba. Bu muhalefet, e, Yani bir çatışma temizcilerine... var ve yüksek mahkeme e, neyi bekliyor hakimler diye de sormuş. Açık bir anayasanın izahı e, gerekiyor. Baya ciddi bir anayasal sorun var. Evet e, tekrardan bir Zonguldak'a dönelim. Çok az vaktimiz kaldığı için hızlı olarak aktaracağım bu haberi. Ee, Türkiye Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı Mehmet Torun Zonguldak'ta 8 maden işçisinin yaşamını yitirdiği bu Kozlu Maden Ocağı'ndaki e, yeterli, yeterli sondaj çalışması yapılmadığını söylemiş. En az 14 çalışma, e, sondaj yapılması gerekirken sondajların boyu da en az 25 metre olmalıydı. Oysa boyunun 10 metre olduğu 7 sondaj yapıldığı ortaya çıkmış. ve kontrölsüz bu sebepten ötürü kontrölsüz boşalan metan gazı da tüm ocağa yayılmış ve patlama seviyesine çıkılmış. 3 saniye sürecek küçük bir kıvılcım en az 700 ya da 800 kişinin hayatına mal olur, mal, mal olurdu diyor. Facianın evet yani, eşiğinden dönülmüş olduğundan bahsediyor. Yani vahim böyle bir 700-800 kişinin ölmesi gibi bir olayın olmaması tamamen tesadüftür diye rapor yazmışlar. Ayrıca da hayati risk oluşturan 12 ayrı eksik de tespit edilmiş. Ve tamamen işte e, ana ilkesi olarak kapitalizmin e, sürekli sermaye birikimi ve e, karı kârı arttırmak olduğu için de maliyet hesabı böyle yapılıyor. Metan gazının kontrolü boşaltılması, yeterli sayıda sondaj yapılması gerekiyordu ama maliyeti yüksek olduğu için karı düşüreceği için 14 yerine sadece %50'lik bir indirimle 7 sondaj yapıldığı da ortaya çıkmış. Evet ama i̇şte öyle değil mi? Göre göre bir tahammüden cinayet diyor zaten Öyle değil mi? Cezası, cezası, cezası verilmiş. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik patlamanın meydana geldiği madene giderek ee, bir açıklama yapmış. Teftiş yapıldığından bahsediliyor 16 Kasım 2012'de bu Maden Ocağı'na ve 5 eksik unsur tespit edilmiş. Bu eksikliklerin giderilmesi için gerekli uyarılar yapılmış ve ayrıca idari para cezaları da şirket, şirkete e, kesilmiş. Bunlar rutin işlermiş e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk göre ama giden can geri gelmiyormuş. Evet, evet başbakanın varmış. nerede olduğunu merak ediyor musunuz? Biliyorum Çok merak etmiyorum ama olsun Onunla ilgili bir haber vereceksen Hemen dinlemeye hazırım Evet Başbakan Erdoğan Gabon'da Gabon'da e, Şöyle konuşmuş Gabon'a Barajı en iyi biz yaparız Gabon'un suları e, Boşa akmasın İyi değerlendirmesi lazım yani Gabon'un suyunu iyi değerlendirmesi bakımından Gerek enerji gerek içme suyu Kullanımı açısından Şirketlerimize önemli bir işlev Şöçen'den bahsetmiş kendisi. Yani, Gabonda hesler. E, yok baraj bu, hes değil. Ama hes mi? Hes. Zaten... Yani hidroelektrik santrallerinden bahsediyor Ama enerji büyük, olarak. Da. Büyük boyutlu bir barajdan bahsediyor. Olabilir, bilmiyorum ayrıntısına bakalım. Ama elmasları görmüyormuş. Elmaslarınızı görmüyoruz sizin. Elmaslarınız sizin olsun demiş kendisi. Su akar, Gaboneler baka. Evet, elmaslarda akar. Evet sarkar. Neyse. Artık daha fazla uzatmanın bir alemi yok. Ee, savaş bitti diye bir şarkıyla biz de bitirelim. Scott Walker'ın e, şarkıcı, besteci ve prodüktör aynı zamanda Noel Scott Angle asıladı. Doğum günü 1943'te bugün ya yani bariton sesi de çok iyi biliniyor dünyadaki en ilginç hoş seslerden biri olarak duygusal şarkıları seslendirmede özellikle söyleniyor. Yani bir pop şarkıcısı olarak başlayıp sonra da günümüzde deneysel müziğin de önemli simalarından birine dönüştü. İlginç bir hikaye Scott Walker'da kulak vererek bitirelim. The war is over. Happy New Year, Günaydın. Günaydın. Everything still. Everything silent. As after the rain. We lie here listening, tonight closed down. Stare like a child, wait for the signs to decide once again. Just when they looked here to stay. Our world, our earth It really isn't fair Outside they sing The war is over Raise your blinds The war is over Sell your deepest dark Distant walls turns in the head of an old lady's night. Waiting hands unfold within the dark, lighting her lamp, seeing Prince Albert. All in the side They waltz again Through the park Floorboards creak Beneath the moon The room below just sighs Outside they sing The war is over Raise your blinds The war is over Let me get some sleep Tonight Everything still everything silent as after the rain